Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Nuri Ateş'le birlikteyiz. E, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kafası karışık kontrütenör diyebiliyoruz kendisini. Aynen öyleyim. <gülüyor> efendim şimdilerde de bir... TV kanalında bir programda 100 önemli jüriden birisi diye de tanıtabilirim herhalde. klasik müzik konserlerine ve performanslara da devam. izlediğim kadarıyla kedi ve çocukları da seviyorsunuz. Çocuklar demeyelim e, yani. Yeğenimi diyelim <gülüyor> Aslında çocuklar Yani çok aram yoktur çocuklarla e, Yoktu yani e, Ama kardeşimin çocuğu olunca insan çok acayip bir canlı gerçekten Birden değişti bir domestik bir canlıya dönüştürdü O kadar seviyorum ki Allah'ım <gülüyor> tartalamak <gülüyor> istiyorum daha doğrusu Daha böyle ısırma sıkıştırma ümünü sıkma isteği <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir sevgiymiş Biz şimdi geçen sene de sizinle bu aralar bir yılbaşı kutlaması yapmıştık. Biyofilya bir tasarım programı ama hani özenli tasarımlar. Böyle bir eğlenceli bir program yaptıydık. Şimdi evet. bunu geleneksel hale getirdik diyelim. İkinci geleneksel <gülüyor> Nuri Arun Ateş <gülüyor> ile yılbaşı kutlaması diyebiliriz herhalde. Valla diyelim. Ben zaten Aralık ayını o kadar severim ki en sevdiğim dönem. Bu her yerin ışıklandığı işte hala Avrupa'da olsak işte o Christmas dönemi bambaşka oluyor vitrinler falan. En yani böyle içimin coştuğu hani bir de yeni bir şeye başlamayısı bir zamanı bö böldüğümüz için insanoğlu olarak aslında değişen bir şey yok ama hani evet. yeni bir yıla giriyoruz falan filan diye ve hemen yeni umutlar, hayaller, planlar falan ben hemen o moda giriyorum yani. Değil mi? Ee, şimdi taşından geldim bayağı bir ışıklandırmışlar. Şimdi e, belki dinleyicilerimiz bunu vi videoda da YouTube'da da izleyebilirler. Küçük bir noyaj şapkanız da var. Böyle evet. bir <gülüyor> çok şeker <gülüyor> oldu. Dün bir tane yılbaşı kutlama, erken kutlama partisindeydim. Orada buldum bunu. Çok Aslında güzelmiş. kedim için aldım ama sonra e, tabii ki o kafasında tutmamak için her şey yaptığı için... Ben takayım dedim. Çok güzel oldu. Şimdi biz hem şarkılarla devam edelim hem de ben size böyle küçük küçük sorular hazırladım. Bakalım olur, onlara olur, ne diyeceksiniz. Şimdi bir kültür merkezinin konser ve kültür merkezinin işte programlarını yapıyordum. O yüzden dünyada işte neler olup bitiyor kültür merkezlerinde ona baktım. Şöyle bir uygulamaya başlamışlar. Öğlenleri ya da gündüz vakti işte anneler pusatleriyle çocuklarını bebeklerini getiriyorlar ve konser veriliyor. Ne dersiniz bu fikre? Şahane peki klasik müzik konserleri klasik mi? Müzik. Muhteşem çocuklar için olağanüstü bir şey anneleri için de olağanüstü. Bence herkes için olağanüstü güzel çok güzel bir şey. Ben Çünkü klasik müzik dediğiniz şey gerçekten o armonik e, hareketleri çocuğun bütün e, ruhuna herkesin ruhuna çok iyi gelen bir şey. Böyle erken yaşta böyle bir şeyle tanışması. Yani Türkiye'de değil ama galiba değil mi bu? Bunlar yurt dışında oluyor ama burada da başlatan demiştik mesela biz. Bence ee, çok güzel olur. Hı. Şahane olur. Peki diyelim ki konseri siz veriyorsunuz ve bebekler ağlamaya başladılar. Olur ha. Ne yapardınız? Passive Flora. <gülüyor> <gülüyor> ya genelde ağlamıyorlar. Şimdi ben yeğenimi e, şarkı söylüyorum ağlamaya başladığı zaman hemen susuyor. Ya korktuğu için susuyor. <gülüyor> Sanmıyorum. <gülüyor> Ama o kadar frek... kötü ağlardı <gülüyor> herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o frekan onları sakinleştiriyor. Yani benim e, yani benim sesim için söylemiyorum. Genel olarak klasik müzik o aralıklar o ahenk bir şekilde yani Britney falan geliyor. dinlemiyorlarsa. <gülüyor> yani belki Britney dinleseler de. Onun da kendine ait bir düzeni var sonuçta. Yani iyi geliyordur eminim. Benimki ne iyi geliyor nezden benim yeğenime? Ne söylüyorsunuz ona mesela? Ee, barok Aryantikler söylüyorum akapella. <gülüyor> ondan sonra ya da mırıldanıyorum böyle. Ee, ondan sonra o da böyle gözlerini açıp böyle ne oluyor falan diye bakıyor o şey. Zaten bu bebekler doğduklarında. Doğduklarının farkında olmuyorlarmış uzun bir süre annelerinin karnında sanıyorlarmış kendilerini hmm. ilk en azından 2-3 ay gözleri de az görüyormuş kulakları da az duyuyormuş genelde bir uğultu ya da düzenli sesten çok şey yapıyorlar sakinleşiyorlar mesela bizimki ne şeyle uyutuyorduk fön makinesiyle. Ay onu çok seviyorlar. Çok şaşırıyorum i̇şte ben İşte çünkü o karnın içinde o suyun içinde öyle bir uğultu duyuyorlarmış dışarıdan gelen. Ona benzediği için seviyorlarmış şu Sakinleşiyorlar. Annemin karnındayım oh falan deyip gözlerini yımıp uyuyor. Evet ya fön makinesi ya. <gülüyor> çok acayip <gülüyor> Ama yani. 4 yaşındaki e bir çocuk e çok da sevdiğim e işte şey, yeğenimin çocuğu. Ama o da hala seviyor. Fön makinesiyle bir aşk yaşıyorlar bilmiyorum ama. Bilemiyorum ki yani sonuçta C'nin pozisyonu zaman zaman dönmek istediğimiz insanoğlunun Allah kahretsin neredeyim ben dediği hele böyle ülkelerde e, içine kapandığı <gülüyor> falan neredeyse ağzımıza parmamızı da alıp Allah'ım geri dönmek istiyorum dediğimiz çok zaman oluyor. Belki o yüzden o da daha erken başlamış olabilir depresif duruma. <gülüyor> i̇nşallah öyle değildir ama. inşallah Bakalım. değildir. Peki ee, bir soru daha sorayım. Ondan sonra e, şarkıya geçelim. Olur, tabii. Olur mu? Tabii, tabii. Peki şimdi bir tane kahve markası var. İsim veremiyorum. E, ama güzel bir kahve markası e, Büyük bir zincir tarafından da satın almış ona da üzülmedim değil Onun CEO'su e, işte bir demeç veriyor diyor ki Ya diyor biz işte şeker kamışından da pipetler de yaptık bardaklar da yaptık Şöyle de böyle de hani geri dönüşüm önemli hı hı. E, Fakat diyor bunların hepsi tabii ki de kompost hale gelmiyor yani biz de bu işte iklim krizine veya e, karbon emisyonuna katkıda bulunmaya devam ediyoruz aslında aha, aha. hala diyor. E, o yüzden de diyor şöyle bir uygulama başlatmak istiyoruz diyor. İşte kupanızı getirin e, veya e, şey kupa... yıkanabilir kupa. Kupayı getir. Ha şey kupanızı... Evde Anladım. Şey yani diyelim ki o kahve firmasının dükkanına gittik. Ha. Kendimiz çantamızdan ha. kupayı çıkartıp bunu da ya da termosunu çıkartıp Aynen. da Mantıklı. Hı, yapar mısınız? Hani? Yapıyorum ben. Mesela bir tane şey cam süt, süt şişeleri var ya onunla süt aldıktan sonra içini yıkayıp onun su şişesi yapıyorum. Ee, gittiğim yerlerde içine su dolduruyorum. Yani doldur Bir eve gittiysem damacana varsa bir şey varsa o şekilde ya da evden doldurup çıkıyorum ve ee, Kahve için yapmadım ama hiç. Ama ben öyle çok kahve içen biri de değilim. Ama çok kahve içen insanlar var. Onların da yeni yeni görmeye başladım. Etrafta mesela bugün prova yaptık davulcumla. O termosuyla geldi mesela. Öyle termosları var. Hem sıcak kalıyor ya da soğuk kalıyor. İçlerini doldurtuyorlar ve makul bir şey yani öneri yapılabilir herhalde çok değil makul mi? yani bir şekilde eğer üremeye devam ediyorlarsa bu insanlar ben kendim için söylemiyorum ben kesinlikle karşıyım üremeye Hı -hı. ama karşı olmayanlar yani o çocuğu çocuğunun çocuğu torunlu vesairesi falanı filanı ya yani onların geleceğini düşünmek için yani sadece kendi çocuğunun ve Hı -hı. soyunun geleceğini düşünmek için bir şeyler yapsalar iyi olur yani ben... biz daha çok düşünüyoruz galiba Hı -hı. onların yerine ama valla benden sonra tufan <gülüyor> Şimdi yeğenim var diye biraz korkuyorum açıkçası ama yani tabii annesi babası kadar korkamam. Ee, e, o yüzden bence akıllarını başına topla, başlarına toplasınlar ve e, gerçekten hani bu üreme devam ettiği sürece ihtiyaçları olacak atmosfere, temiz havaya, işte bitki örtüsüne, bir sürü şeye, doğaya yani. O yüzden e, ne yapıp edip bu geri dönüşüme, e, katkıda az çöp çıkartmaya... ...katkıda bulunmamız lazım hepimizin. Öyle dediniz ama benden sonra tufan hiç öyle görünmüyor tabii yani. Daha duyarlısınız öyle anlıyorum ben. Ya <gülüyor> herhalde bir yerlerde vardır bir duyarlılık durumu. <gülüyor> ama şey anlamında söylüyorum yani... ...beni e, yaşadığım süre boyunca olabildiğince etrafıma zarar vermeden yaşamayı isteyen biriyim. Yani tabii ki sokağa çöp atmıyorum... ...fazla çöp üretmek, üretmek için uğraşmıyorum. Ben etrafına zarar veren doğayı insanlardan daha çok önemsiyorum. Ya da tarihi ya da işte etraftaki e, cansız dediğimiz her şeyi. Daha değerliler benim için. O yüzden dikkatliyim zaten otomatik olarak. Öyle benden sonra tufan diye her yerin canını okuyayım. En güzel bahçenin içine korkunç bir ev yapayım. Ondan sonra korkunç bir apartmanda kendime daire alayım... ...bunların hiçbirini desteklemiyorum... ...keşke her yeri ormana çevirebilsem... ...bu duyarlılıksa evet... ...ama duyarlılıktan çok sevdiğim için bu yani... ...gerçekten ağaçları seviyorum... ...ağaçların arasında duygulanıyorum... ...doğa beni duygulandırıyor yani... ...ve beni duygulandıran çok nadir şeylerden bir üstelik... ...yani başka kolay kolay... ...zaten aşk maşık falan filan... Hiç ...onlar yok hayatımda... ...hani beni böyle güzel bir manzara... ...durgun bir göl... ...ondan sonra muhteşem bir sanat eseri... Ya da işte bir kalıntı, e, antik kalıntı. Yani işte geçen gün bir programda da söyledim. E, <gülüyor> bu kadar savaşlar oluyor. insanların e, canı yanıyor, ölüyorlar falan filan. Bu çok üzücü tabii. Ama ben artık duyarsızlaştım. Yani çok fazla maruz kaldığımız için artık sosyal medyadan da her şeyden haberimiz oluyor ya. Açıkçası bir şey hissetmiyorum. Ama bir e, işte EŞİD'in bu tarihi eserleri... ...yıprattığını duydum. Sonra Notre Dame Kilisesi yandı. Ay nasıl üzüldüm. <gülüyor> ya kafayı yedim... <gülüyor> ...ya da artık yani gerçekten başka bir yere evrildi durumum. Yani diğerine çok fazla maruz kalıyorum ve insanların ciddi anlamda... ...gezegeni yaşanmaz hale getirdiğini düşünüyorum. Hepimizin. isteyerek ya da istemeyerek... Düzenin parçasıyız sonuçta hepimiz duş alıyoruz her gün hepimiz gereksiz su harcıyoruz hala susuzluktan ölen insanlar var bunun bir parçası olduğumuz için ister istemez yapıyoruz bunu yani o yüzden de e, nüfusun azalması bana hep iyi geliyor. Ay onu, duş demişken tam da onunla ilgili bir sorun vardı o yüzden şarkıya geçemiyorum hemen bağla, bağlamak adına <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> Şimdi e, bize mesela hani bazı filmler şeyi öneriyor işte hani elektriği kapa kısa duş al işte suya dikkat et vesaire vesaire Fakat bir takım ölçümler yapılmış biz bunların hepsini yapsak bile ee, %22 azalabiliyor karbon emisyonu. Oysa işte evrenin devam etmesi için %75 azalması lazım. Yani bireylere yüklemekten ziyade endüstrinin dikkat etmesi gerekiyor hmm. veya politikacıların. Ee, dolayısıyla bizim hani çok da böyle kısa düş almamız gerekiyor gibi bir durum yok. Ee, tabii ki de hani devam edilebilir ama... Ee, bu bilgiden sonra mesela kısa düş mü uzun düş mu? Yani ne kadar az e, gereksiz enerji harcarsak o kadar iyi olduğunu düşünüyorum ben. %22 %22'dir sonuçta. Yani e, tabii ki endüstrinin ve e, devletin devlet dediğimiz yapıların e, buna bir şekilde el atmaları lazım. En büyük değişikliği onlar yapacaklar ama ben bir kişiden de başlayabileceğini düşünüyorum. Yani herkes bu bilinçli olursa en azından... E, Alışkanlıklar bu yönde değişirse devlet de bir süre sonra maruz mecbur kalabilir yani değiştirmeye. Yani duyarlılık bir yayılan bir şey gibi düşünün yavaş yavaş. Hı. Bilmiyorum. Yani. O da bulaşıcı doğru da veya bulaşıcı, baskı aynen. da yapılabilir. güzel <gülüyor> Peki şimdi o zaman. İşte çöp torbaları. İşte geldi hmm. paralı hmm. oldu. Herkes yanında file taşımaya başladı. Hmm. E, şey taşımaya başladı. Yani ne kadar yararlı oldu bilmiyorum yapmışlar mı araştırmasını ama bence kesin çok yararlı olmuştur. Çünkü o 25 kuruş vermemek için çoğu insan almıyor. Hmm. E, ve hani benim annemler mesela e, yanlarında şey taşımaya başladılar. Eskiden file vardı benim çocukluğumda. Yine file gibi böyle çantalar taşıyorlar hmm. ve e, güzel bir şey yani. Boşu boşuna naylon, boşu yani deliler gibi çöp çıkıyor çünkü. Tabii. Peki şarkı söyleyelim mi? Olur. alır Yeğenime söylediğim şeylerden birini söyleyeyim. Aryantiklerden. Barok dönemden böyle güzel, dost ağaçlar. Sel ve Amike diye bir Aryantik bunu çok seviyor dinlemeyi. Ağaçlara sesleniyor. Işte, sevgilisini arıyor. Işte, ağaçlar söyleyin sevgilim nerede diye bir nevi Müslüm Gürses İstanbul sokaklarının barok versiyonu. <Sessizlik> <gülüyor> Alkışlıyorum Teşekkür Ağzınıza ederim Ağzınıza sağlık Şimdi dinleyicilerimizi hatırlatayım <gülüyor> Nuray Harun'la ateşle birlikteyiz Kafası karışık kontürtenör Hala bunu kullanıyor musunuz bu tanım bilmiyorum ama Kullanıyorum onu Ve herhalde kariyerim devam ettiği sürece Ömrümün sonuna kadar kullanacağım Seviyorum çünkü hem kontürtenörüm hem kafam karışık Bu değişebilecek bir şey de değil Anladığım kadarıyla <gülüyor> bu gezegende <gülüyor> Belki Mars'a koloni falan kurulursa Gidersen belki başka bir isim bulurum kendime biz yılbaşı kutlaması yapmaya karar verdik O yüzden böyle hem sohbet ediyoruz hem şarkı dinliyoruz kendisinden Çok teşekkürler Ben sorularıma devam edeyim o tabii zaman ki, Tabii ki Şimdi Danimarka demiş ki işte biz tasarımımızla ünlüyüz bunu 2000'in işte 2030-2050 senelerinde de devam ettirelim bari turist çekelim işte yatırımcı da çekelim vesaire sanatçılarla falan konuşuyorlar ne yapabiliriz diye onlar da böyle bir araya geliyor bir sürü sanatçı dünyadan sadece Danimarka'da değil ve farklı farklı disiplinlerden e, diyorlar ki ya aslında hani tasarım tasarım diyoruz da hani bir tane daha böyle beyaz fincana da çok da ihtiyaç yok dünyada <gülüyor> onun yerine acaba diyorlar şöyle bir şey mi yapsak hani insanın için ne önemli bedeni işte işi değil mi ailesi kendi yaşam alanları oralarda işte sanat mesela oralarda hani neler yapabiliriz hani yaşam kalitesini artırmak için tasarımı kullanalım demişler ve öyle bir şey yapmışlar. Örnekleri de var mesela Afrika'da bir yerde çok karanlık bir sokak işte onu ışıklandırmak için sanatı kullanmışlar grafiti falan yapmak gibi bir şey. Muhteşem. Size nasıl geliyor mesela bir beyaz fincan yerine bu, bu tür şeyler? Nasıl bir fincan olduğuna bağlı. <gülüyor> ben e, objeleri çok severim. E, bence tasarım ve sanat da çok iç içe bir şey aslında. Tamam bir zekası, bir, bir e, kullanışlı durumu işte vesaire hayatımızı tırma durumu var tasarımın. Ama e, sanatsal yönü de var. E, devletler, e, kurumlar, ondan sonra dinler, işte yönetenler, üst akıl dediğimiz yani işte... Ee, toplumu şekillendiren güce sahip olanlar zaman zaman buna yönelmişler ve bu çok mantıklı bir şey işte. önemli Barok dönemde mesela bu kadar renkli ve bu kadar e, şey olmasının nedeni Katolik Kilisesi'nin korkması. Protestanlık çıkıyor ve eski şaşasını yitirmeye başlıyor. Bunun üzerine de ne yapalım diyorlar sanatçıları topluyorlar ve sanata yatırım yapıyorlar. Muhteşem ee, kiliseler, muhteşem sanat eserleri, heykeller, şiirler, besteler birdenbire o eski şaşasını kazanmak için inanılmaz eserler çıkıyor. Çünkü bunu finanse ediyorlar yani. Ee, halktan aldığını halka sanatla vermek kadar güzel bir şey de yok. Hangi kirli amaca hizmet ederse etsin. Yani sonuç olarak onların tabii ki halka iyi gelsin diye yapmıyorlardı bunu. O güçleri devam etsin diye yapıyordu. Hepsi önemli değil eğer sanat üzerinden yapıyorsa bunu insanoğlu öyle yani sonuçta bir çıkar üzerine dönüyor her şey ama yine de sanat kalan tek şey olduğunu düşünürsek hepsi yok oldu gitti o yönetmek arzusuyla yanıp tutuşan sanatçıların üzerine saldıranların ama o eserler kaldı. Hörsel'ın eseri işte biraz önce söylediğim e, Selve Amik'e, Katçini'nin, e, Kaldaran'ın olan üstü bir sürü eser kaldı onların sayesinde. Yani bence çok güzel bir şey. Peki destekliyoruz o zaman. Yüzde destekliyorum. Ama güzel bir fincan olursa Hı. da kaçırmıyoruz. Yani işte onu sanatla karıştırırlarsa bir, bir şeyim yok. Benim için bir mahsuru yok yeni Değil bir mi? fincanın. Bir de Avrupa'da şöyle bir şey olmaya başladı Şimdi krizle birlikte işte iş yerleri kapanıyordu vesaire İşçiler dediler ki ya biz buraları devralalım Hani sürekli büyüme sürekli kâr mümkün değil Ama biz devam ettirebiliriz buraları Bir buçuk milyon işçi kendi müessesesinin ortağı oldu mesela ee, kooperatif, ...sosyal kooperatifler de oluşmaya başladı. Hatta İtalya'da bazı kooperatifler İspanya'da belediyenin yaptığı işleri yapmaya başladılar. İşte yaşlılara bakıyorlar, e, ne bileyim e, çocuklara, kreşler vesaire gibi. 10 ee, binin üzerinde böyle örnek var. Ve inanılmaz büyüklükteki kooperatifler... 1.2 milyar liralık ciroya sahip kooperatifler var. Ciddi bir şey bu. Dolayısıyla belediyenin çoğu işlerini kooperatifler devralabilir mi diye sorsam. Bence kesinlikle alır. Yani o gücü var insanların toplanarak beraber bir şey yapmanın gücü hiç, hiç bir, dünyanın her yerinde aynı şekilde çalışıyor bence. Ya, o kolektif işte kooperatifi oluşturmak ondan sonra beraber bir Yatırma elinin altına ya da bir iyiliğe vesile olmak. Bu güçler toplanınca çok büyük şeyler yapılabiliyor. Bunu defalarca dünya tarihinde örneği var yani. Ee, o yüzden insanların bireysel çabalar içerisinde yitip giden hayatları yerine toplu toplu güzel şeylere vesile olmaları çok daha başka bir yere dönüştürür gezegenimizi. Keşke çoğalsa daha da çoğalsa bizde de çoğalsa ee, yani. Umarım. Yani bizde kıraathaneler açık kalıyor mesela. Çünkü bir sürü insan gidip orada çay içiyor onu düşünün yani. Sonuçta bir kurumu yaşatabiliyorlar hiçbir şey yapmadan bile. Çoğunluk çok önemli. Ee, o yüzden e, çoğunluğun da böyle şeylere vesile olması harika olur. Peki e, şarkıyla devam edelim mi? Olur. Neyi söylemek istersin? Böyle pastoral başladı. Pastoral devam etsin. Çok güzel bir eser geldi aklıma. işte. <gülüyor> Aralık ayında olduğumuz için müzisyenler çok yoğun. O yüzden tek başıma geldim. Akapelli olarak söyleyebileceğim bir şey var. Menekşelendi sular. Eski çok sevdiğim bir parça. Onu seslendireyim size. Menekşelendi sular Sular Menekşelendi Esmer yüzlü ay şam Dinledim yine sensiz leylak pürtelenar bahçeler gel gelenti inledi Kadaş Ne İnanayım İnanayım Çiçekte gün Ayşe Bravo <gülüyor> ağzınıza sağlık. Yüzüğümle masaya vurarak alkış tuttum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ya Biz böyle sohbet ettik falan. Aa, fakat programın sonuna geldik. Aa, bu kadar kısa mı? Evet. <gülüyor> şahane. Nuri Harun Ateş'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyif alıyorum her geldiğimde. Çok teşekkürler. Sizinle yılbaşına girmek güzel oldu böyle. Valla ben de çok mutluyum. İnşallah şahane bir yıl olur. Her yılın güzel tarafları, kötü tarafları oluyor. Bu yıl çok az kötü tarafı olan bir yıl olsun. Çok keyifli geçsin hepimiz için. Sağlıklı geçsin her şeyden önce. Bütün dinleyenlere sevgiler. Sanattan uzaklaşmayın. Olabildiğince gidin, destekleyin, izleyin. Sizi çoğaltacak. Siz de onu çoğaltacaksınız. Karşılıklı bu. Öyle bir mesajım olsun onlara. Çok teşekkürler. Kumandada da Barış'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program